Ekim Tarih itaatsizler tarafından yazılır. Almanya Şansölyesi Angela Merkel'in ziyaretini protesto eden Yunan protestocuların attıkları bir slogandan. Ekim ayı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine Suriye tarafından fırlatılan Havan Mermisi haberiyle başladı. Merminin üstlerine düşmesi sebebiyle 39 yaşındaki Zeliha Timuçin ile çocukları 14 yaşındaki Hatice, 8 yaşındaki Zeynep, 12 yaşındaki Ayşegül ile komşuları Gülşen Özer, Ödüler. Suriye'nin Rakka kentine bağlı Telebiyat ilçesinde çatışmalarda kullanılan bombalar kentin hemen karşısında bulunan Akçakale'ye düşüyor ve Türkiye ile Suriye'yi bir kez daha savaşın eşiğine getirecek bir durum ortaya çıkıyordu. Akçakale'de yaşananlardan sonra başbakanlık emriyle Suriye'ye topçu atışı yapıldı. Angajman kuralları ve uluslararası hukuk normları çerçevesinde yapıldığı söylenen bu atışlarda ne kadar kişinin ne kadar zarar gördüğü ise hiç açıklanmadı. Artık Suriye'den gelen her top mermisine aynı şekilde karşılık veriliyor. Sınıra askeri sevkiyat yapılıyor. Sınır ötesi harekat tezkeresi mecliste kabul ediliyor. Türkiye tarafından yapılan atışların sonuçları hakkında gene hiç kimseye hiçbir bilgi verilmiyordu. 2012 yılının Tarihi bir muammalar yılı olarak geçmesi mukadder görünüyordu sanki. Tüm bu gelişmeler yaşanırken toplumsal muhalefette sokaklarda savaşa hayır eylemleri yapıyordu. Suriye'deki çatışmalar ülkenin kuzeyinde şiddetlendiği gibi Şam, Halep, Humus, Hama, Laskiye, Derel Zor ve Dera kentlerinde de Esad kentleri bombalamaya devam ediyordu. Kargosunda silah bulunmasından şüphelenilen Moskova-Şam seferini yapan Suriye Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağının Türkiye hava sahası üzerindeyken Ankara Havalimanı'na zorunlu indirilmesiyle bu ikili gerilime Rusya da dahil oldu. Kargonun niteliği konusunda Türkiye ve Rusya'nın birbirine tutmayan açıklamaları ise muammalar yılı sıfatını pekiştirmek içindi sanki. Kurban Bayramı'nda Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Lahtar Brahimi'nin yoğun çabaları sonucunda geçici bir ateşkes ilan edilmesine rağmen Suriye'de bayram boyunca çıkan çatışma ve hava bombardımanlarında 400'ü aşkın insanın öldüğü açıklandı. Bu tarihteki en kanlı bayramlardan biri olmalıydı. Ekim ayında insanlık tam anlamıyla sokaklara döküldü. İran'dan ABD'ye, İspanyadan Pakistan'a kadar on binlerce insan sokaklarda protesto gösterileri düzenliyordu. Bu yılın Nobel Barış Ödülüne layık görülen Avrupa Birliği ülkelerinden İspanya, İngiltere ve Portekiz'de binlerce kişi bütçe kesintilerine karşı barışçı protesto gösterileri düzenliyor. Yunanlar Merkel'in Atina ziyaretini ellerinde tencere ve tavalarla lanet gördü. İtalya'da kemer sıkma politikalarına karşı öğrenciler birçok şehirde alanlara inerken dünyanın bir başka köşesinde Güney Amerika ülkesi Şili'de öğrenciler bir kere daha sokaklara dökülüp eğitimde köklü reform istiyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan anti-kapitalist ve anti-kolonyalist yürüyüşe polis müdahale ederek 22 kişi gözaltına aldı. Bir başka gözaltına alınan isim de ünlü oyuncu Daryl Hannah oldu. Hanna'nın da aralarında bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları Kanada'dan Meksika körfezine çekilmesi planlanan Zift Petrolü boru hattını protesto ediyorlardı. Daryl Hanna, Ekim ayında hayır diyen protestocu birçok kadından sadece biriydi. Mesela bir diğeri onun yanı başında Eleanor Fairchild adlı 73 yaşında bir kadındı. Özel arazisinden geçirilecek boru hattını döşeyecek iş makinesine vücudunu siper ederken kendi arazisine izinsiz girmekten tutuklanacaktı. Off my land period and and I don't want tar sands anywhere in the United States I am mad this land is my land and, and it's been our land since 83 our home is on it they're going to destroy the woods and, the, and also they could destroy the springs The öte yandan aralarında Code bank örgütü kurucusu medya Benjamin'in bulunduğu bir avuç cesur kadın siae'in insansız hava aracı ya da drone saldırılarını protesto etmek için ta Pakistan'ın Güney Veziristan bölgesine gidiyor ve Pakistan'dan da on binlerce kişinin katıldığı dev bir protesto gösterisine katılıyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nden bir başka cesur kadın, ünlü pop şarkıcısı Lady Gaga'da Ekim ayında 3,5 aydır Ekvator'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan siyasi mülteci Wikileaks sitesinin kurucusu ve gazeteci Julian Assange'a bir destek ziyaretinde bulundu. Yerleşik medyada nedense magazinel bir haber olarak bile değerli bulunmayan bu önemli buluşmanın sonunda Assange içinde bulunduğu durumu bir uzay istasyonunda yaşamaya benzetiyordu. Because despite having been detained for 659 days without charge I am free in the most basic and important sense. I am free to speak my mind. This freedom exists because the nation of Ecuador has granted me political asylum and other nations have rallied to support its decision. And it is because of Article 19 of the United Nations Universal Declaration on Human Rights that WikiLeaks has been able to receive and impart information through any media and any medium, regardless of frontiers. And it is because of Article 14.1 of the Universal Declaration of Human Rights, which enshrines the right to seek asylum from persecution, and the 1951 Refugee Convention and other conventions produced by the United Nations, that I am able to be protected, along with others, From political persecution. Rusya'dan bir diğer yürekli kadınlar grubu olan Pussy Riot davasında ise Rus Ortodoks Kilisesi'nin aman dilesinler affedelim demesine rağmen grup üyesi üç kadından biri için tahliye kararı veriliyor. Grubun diğer iki üyesi ise ikişer yıl hapis cezasına çarptırılıp Rusya'nın o korkunç ceza kolonilerine gönderiliyordu. Müslümanların Masumiyeti adlı provokasyon filmine karşı yapılan protesto gösterileri ise başta Orta Doğu olmak üzere dünyanın birçok ülkesine yayılarak devam ediyordu. Arap Bağrı da dinmişe benzemiyordu. Arap coğrafyasında otokrat liderleri devirip geçen devrimci ayaklanmanın etkilerini hafif bir siyasi reformla atlatabileceğini düşünen Ürdün 15 bin kişilik protesto gösterisiyle sarsılıyordu. Otoriter kral Abdullah geri adım attı, erken seçim kararı aldı ve ülke tarihinde ilk defa Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerini atadı. Mısır'da yeni seçilen Cumhurbaşkanı Mursi'nin karşıtları da geciktikçe geciktirilen reformları talep ederek sokaklara dökülmeye başlıyordu. Bahreyn'de yaralı göstericilere tıbbi destek verdikleri gerekçesiyle hapis cezası alan Bahreyn'de doktor ve sağlık çalışanlarının açlık grevine gidecekleri haberi gelirken, Türkiye'nin birçok cezaevinde, Kürt tutuklular arasında sayısı hızla artan açlık grevlerinde 30. gün geride bırakılıyordu. İnsan Hakları Derneği açlık grevlerinin ölüm orucuna dönüşmesinden endişe duyduklarını açıklıyor, Türk Tabipleri Birliği Adalet Bakanlığı'na başvuruyordu. Tutuklu ailelerinin de dönüşümsüz açlık grevine başlayacağı haberiyle beraber asıl etkisi Kasım ayında görülecek olan eylemlerin ilk işaretleri belli oluyordu. Açlık grevleri Türkiye'de Ekim ayında gerçekleşen eylemler dizisinden sadece biriydi. Bir diğerinde ülkenin çeşitli yerlerinde toplanan on binlerce kişi ölüm yasası olarak da anılan 5199 sayılı hayvan hakları yasasında yapılacak değişikliklere karşı yürüdü. Öte yandan Alevi derneklerinin eşit yurttaşlık talep ettikleri mitinge 150 bini e aşkın sayıda insan katılırken Adana'da şoförler, İstanbul Bayrampaşa'da polisler, Taksim'in yayalaştırılması projesine karşı İstanbullular huzursuzluklarını sokağa çıkarak gösteriyordu. İklim krizine gelince her ay olduğu gibi sadece daha ürkütücü haberler birbirini kovalamaktaydı. Yaz aylarında orman yangınlarıyla mücadele eden İspanya, Ekim ayına aşırı yağışların getirdiği sel olaylarıyla başlıyor, ülkenin güneyinde Aşırı yağışlardan 10 kişi hayatını kaybederken Japonya'yı vuran Jelavat kasırgasında yüzden fazla insan yaralanıyordu. Pakistan, Muson sezonunun bilançosunu şöyle açıkladı. 422 can kaybı, 275 bin iş yeri ve evin kısmen ya da tamamen tahrip oluşu. Ama asıl kıyamet Amerika kıtasının doğusunu vuracak olan Sandy kasırgasıyla geldi. Atlantik okyanusunda kayıtlara geçen en büyük kasırga olan Sandy... Jamaika, Haiti, Dominik Cumhuriyeti, Küba, Bahamalar, Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ni doğrudan etkiledi. Başta Haiti ve Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere 253 kişinin hayatını kaybettiği sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 61 milyar dolardan fazla maddi hasara neden olduğu açıklandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerinden bir hafta önce meydana gelen Sandy kasırgası, Amerikan tarihinin en fazla maddi hasara neden olan ikinci kasırgası olarak tarihe geçti. Başta New York bölgesi olmak üzere yüz binlerce evin elektriği kesildi, yakıt sıkıntısı yaşandı ve ulusal muhafızlar sokaklarda yiyecek yardımı yaptı. Seçim çalışmaları boyunca ne Cumhuriyetçi aday Mitt Romney ne de Demokrat Parti adayı Barack Obama tarafından dile getirilmeyen iklim değişikliği problemi Amerikan halkı tarafından tartışılmaya başlanıyordu artık. Occupy hareketinin canlanışına da tanık olundu. Fırtınadan etkilenen yoksul kesimlerin yardımına devletten önce koşmaları ve hayli etkili örgütlenmeleriyle dayanışma ve destek hareketini ortaya koymaları uzun vadeli etkiler de yaratabilecek bir olgu olarak ortaya çıktı. Tüm bu yaşananların üzerine dünya yerleşik medyasında her yıl geleneksel olarak tekrarlanan iklim değişikliği yokmuş haberlerine bu sene en çok Ekim ayında rastlanıyor olması şaşırtıcı mıydı bilinmez ama trajikomik olduğu muhakkaktı.